Ayran ol, huzur bul. Nuri Akman Aktüel gündemin sığlığına karşı bir sığınak arıyorsanız, popüler bilim kitaplarına takılın. Evrenin nasıl başladığı, ne yöne doğru gittiği ve muhtemel sonuna dair teorik ve deneysel çalışmaları öğrendikçe, dünyevi olgulara daha serinkanlı bir bakış kazanılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretimliyesi doçent Dr. Caner Taslaman'ın Big Bang ve Tanrı adlı kitabından kısaltarak alıntıladığım bilgileri, güncel haberlerle arka arkaya okuyunca göreceksiniz. Evrendeki mükemmel ölçülerin yanında ne sevindiğiniz ne de kızdığınız olaylar eski önemini koruyabilecek. Big Bang biraz daha şiddetli veya biraz daha yavaş olsaydı ne galaksiler ne de dünyamız oluşurdu. Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararını, gayrimilliği bulduğunu ve saygı duymadığını söylerken Cumhurbaşkanı Gül, evrensel hukukun esas alınmasından gurur duyduğunu açıkladı. Big Bank daha fazla veya daha az madde olsaydı evren ya hemen kapanacak ya da hemen dağılacaktı. Başbakan Erdoğan, Egemen Bağış'ın Bakara Makara Tapesi ile ilgili soru soran zaman muhabiri Tuğba Mezar Arkalı'ya oradan ayrıl dedi. Big Bang'in başlangıcının çok yüksek sıcaklıkta olması sayesinde atom altı dünyadaki oluşumlar gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran Bülent Arınç'a Twitter'daki Fuat Amir siz misiniz diye sordu. Arınç, aklı sıra hakaret etmeye çalışıyor derken Gırgar'ın Avana hamlesi Fuat Hamli ile alakasının olmadığını belirtti. Evrenin başlangıç homojenliğindeki ufak bir azalma galaksilerin oluşumuna izin vermeyecek ve tüm madde kara deliklere dönüşecekti. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un terörist değil ama terör suçlusu olduğuna karar verildi. Başbuğ kararı ciddiye almadığını söyledi. Canlılığın oluşabilmesi için proton sayısının antiprotonlardan, elektron sayısının pozitronlardan, kuarkların da karşı kuarklardan fazla olması gerekiyordu. Ve öyle oldu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek anayasa değişmezse halkın seçeceği yeni cumhurbaşkanıyla başbakan arasında kavga çıkacağını söyledi. Proton, nötron ve elektronların kütleleriyle elektrik yükleri dengeli olmasaydı hayat başlayamayacaktı. AK Parti istifa dört bakanla ilgili soruşturma önergesinde birden çok rüşvet almak evrakta sahtecilik, kaçakçılık yasasına muhalefet iddialarına yer vermezken yalnızca görevi kötüye kullanma ve nüfus ticareti tanımını kullandı. Zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve yerçekimi kuvveti belli kritik değerleri taşımalı ve birbirlerine göre uygun oranda bulunmalıydı. Ve öyle oldu. 23 Nisan'ı Atatürk'ün değil, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun bayram ilan ettiği ortaya çıktı. Yıldızlar birbirlerine daha yakın olsaydı, gezegenlerin yörüngeleri bozulacaktı. Yıldızlar birbirlerine daha uzak olsaydı, yaşam için gerekli atomlar yetersiz kalacaktı. Gözyaşları içinde Şişli Belediyesi'ni halefine devreden Sarıgül, bundan sonra iki kitap yazacağını açıkladı. Karbonun, oksijen atamının enerji seviyesinde olan oranı daha yüksek veya daha düşük olamazdı. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek olmak konusunda çantada keklif değiliz, dedi. Süpernova patlamaların uzaklığı, yakınlığı ve sıklık derecesi yaşam için tam olması gerektiği gibiydi. Mersin Düyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mazbatasını alır almaz, Rüşvet alan da, veren de cehennemdedir ve rüşvet bu kapıdan içeri giremez tabelaları astırarak göreve başladı. Jüpiter şu andaki yerinde ve büyüklüğünde olmasaydı dünyamız meteor yağmurlarına karşı bu kadar güvenli olmaz ve yörüngemiz değişirdi. Avrupa Konseyi kararlarıyla kurulun yolsuzluğa karşı devletler grubunun raporunda, Türkiye'nin şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele konusunda birçok yükümlülüğünü yerine getirmediği saptanmasına yer verildi. Dünyamız, güneşe daha uzak veya daha yakın ve yer kabuğu daha kalın veya daha ince olsaydı, yeryüzünden yansıtılan ışıkla yeryüzüne çarpan ışık mevcut kritik değeri taşımasaydı yaşayamazdık. CNN şirketi Dışişleri Bakanlığındaki dinlemenin içeriden ve masa telefonu üzerinden yapılmasının, kuvvetli bir ihtimal olduğu sonucuna vardı. Havanın basınç, akışkanlık ve yoğunluğuyla suyun yüzey gerilimi ve reaksiyon kabiliyeti kritik değerlerde olmasaydı, yaşam başlamazdı. Türk vatandaşları faiz artışı ve orta vadeli risklere rağmen dolara inançlarını yitirmediler. Görüldüğü gibi evrenimiz olağanüstü hassas bir dengede yaratılmış. Bu muazzam manzaraya hayran olabileneye Gündelik saçmalıklar vız gelip karıs gitmez mi Allah aşkına?